İstibra olayı, şimdi lavaboya girdikten sonra çıkıp 40 adım yürüdükten sonra tekrar taharete gerek var mı demiş. Bunun hükmü kimden? Doğru uygulamayı da öğrenirsek seviniriz demişler İbrahim kardeşimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi İstibra küçük abdestten sonra, abdest almadan önce... Ee, kalan bevil damlalarını dışarıya çıkartmak için yapılan bir uygulamanın ismidir. Ee, Tabi herkese göre değişebilir. Herkesin biraz farklı olabilir. Yani kimisi öksürerek bunu halleder. Kimisi biraz daha affedersiniz tuvalette fazla durarak bunu halleder. Hı hı. Kimisi yürür. Kimisi başka bir şekilde yapar. Ee, burada önemli olan artık insanın kalbinin, e, bir bevil damlası kalmadığına dair tatmin olmasıdır. Bu tatminlik söz konusu olmuşsa artık daha fazla bunu abartmak uygun değil. Yani 40 kadın falan şart değil. 40 kadın veya mutlaka öksürmek veya mutlaka başka türlü bir davranış içerisinde bulunmak, muayyen bir davranış içerisinde bulunmak şart değil. Hatta kim insan istibraya ihtiyaç duymayabilirdi. Yani herkes kendi kendisini tanıyor, biliyor. Burada mühim olan abdest aldıktan sonra bir damlamanın söz konusu olmaması buna imkan vermemektir. Nasıl biliyorsa herkes kendi adetine ise o adetine evet. göre istibra yapmalıdır. Dolayısıyla insan lavaboya gittikten sonra affedersiniz tuvalete gittikten sonra istibrasını yapar. Daha sonra abdestini alır ve o abdestiyle Damlama tekrar söz konusu olmadan güzelce namazını kılabilir. Peki taharet mutlaka gerekli midir? Ee, bazı kardeşlerimizde şöyle bir anlayış var. Mutlaka abdest almadan önce taharetlenmemiz lazım derler. Hatta taharetlenme imkanı bulamaz bulamadıkları zaman abdest bile almazlar, namaz bile kalmaz, kılmazlar. Ben çok böyle arkadaş gördüm. Gerek yok. Mutlaka her abdestten önce taharetlenmek ee, şart değil. Yani insan ihtiyaç duyuyorsa gider... Tuvalete ama ihtiyaç duymuyorsa doğrudan abdestini alabilir ve namazını o şekilde kılabilir. O belki ilerleyen dönemlerde hatta vesveseye bile sebebiyet verebilir değil mi hocam? Yani Mutlaka. olmazsa olmazı gibi düşünmemek evet. lazım. Mutlaka buna çok dikkat etmek lazım. Vesveseye kapı açmamak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Bukhari ve Müslim Hazretlerinin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz'e soruyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah filan bir adam var. Bu adam namaz kılarken, namaza dururken Acaba bir şey damladı mı? Acaba bir yellenme falan söz konusu oldu mu diye vesvese ediyor. Evet. Hazreti Peygamber onun vesvesesinin önünü kesmek için şöyle buyuruyor. Kullehu la yansarif hatta yicde rihan ev evet. yesma savtan. Söyleyin ona, sakın yani bir ses duymadığı sürece ve bir koku almadığı sürece namazını bırakmasın. Yani pratikte belki de bir yellenme söz konusu olmuştur ama Hazreti Peygamber onun vesveseye düşmesini istemiyor. Evet. Dolayısıyla çok dikkat etmek lazım. Bunu abartmamak lazım. Değişik yerlerde bazı arkadaşları, bazı kardeşlerimizi ben gördüm. Yani Allah Celle Celaluhu muhafaza eylesin. Bir defa buna kapı açınca ondan sonra kurtulmak zor oluyor. Yani insan, insana düşen istibrasını yapmasıdır ve bunu da abartmamasıdır. Özellikle böyle insanların içerisinde böyle fazlaca öksürerek fazlaca gezerek insanların da dikkatini çekecek şekilde yapmamalıdır. Abdestini alır ondan sonra tevekkül eder. Hatta bir vesvese gelse damladı mı damlamadı mı damlamadı kabul eder. Damlamadı kabul eder. O şekilde namazını kılar. Yeter ki vesveseye kapı açmasın. Evet.